Bir bahar daha geçti Diğer geçen baharlar gibi Fakat farklıydı bu bahar arkadaş Çünkü sen yoktun bu bahar Seninle geçirdiğim diğer baharları hatırladıkça Gözlerim dolu dolu olur Yutkunamaz olurum Sen gittin bu baharı göremedin Arkadaş bilirim daha güzel baharları seçtin cansız fotoğraflarına baktıkça anlarım arkadaş niye gittiğini bana bakıp bakıp gülümsüyorsun ben ise mahzun ve boynu bükük senden geri kalmanın acısını ızdırabını yaşıyorum bilirdim arkadaş hepimizden önde olacağını için için kaynardın. Safta titrediğini, secdede ağladığını gördüğümde anlamıştım. Sonsuz baharları özlediğini, hiç solmayacak gülleri aradığını, hiç kapanmayacak laleleri arzuladığını anlamıştım. Şehitlerin gülü olacağını anlamıştım. Arkadaş, bu bahar sabahı tekrar baktım resimlere. Yine gözlerim dolu dolu, yutkunamaz oldum. Senin gibi sonsuz baharlara ulaşamamanın ızdırabını hissettim. Arkadaş, senin gibi İbrahim'i ol olamamanın üzüntüsünü duydum. Fakat bekle arkadaş, zulüm devam etmede, zalimler kan ve irine doyamamakta. Bu zulme şahit olanlar akın akın koşmada sonsuz baharlara gün gelir, belki ben de koşarım, senin gibi arkadaş, senin gibi sonsuz baharlara gül bahçelerine biz Allah'a teslim olanlar biz Resul'e uyanlarız biz Allah. Şehit davet ediyor bizleri şehadetleri tatmaya Şehit davet ediyor bizleri cihat meydanlarına Haydi sizide de gelin kardeşler içelim doyasın Haydi sizi de gelin kardeşler içelim doyasıya Cennet irmaklarından doğmuş şarap destinlerinden Cennet irmaklarından doğmuş şarap kaderlerinden Haydi buyurun sizi düğünümüze, biz evleniyoruz işte. Haydi buyurun sizi düğünümüze, biz evleniyoruz işte. Sevenlerin muradına erdi, sonsuz ebedi. Uğradına erdi sonsuz ebediyette Haydi sizi de gelin kardeşler içelim doyasıya Haydi sizi de gelin kardeşler içelim doyasıya Cennetin ırmaklarında sevdiğinle baş başa Cennetin güzeli